Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Bir günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim budur Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 4 Mart 2022, 95.0 Açık Radyo'dayız. Yine bir Cuma günü saat 13 ve e, klasik önce sağlık programı e, ve e, uzaklardan bir konuğumuz var. Ayşegül'den rica edeyim yine e, konuğumuzu tanıtmayayım. Sayın yani Ümit Kartoğlu bizimle e, programda olacak. Ümit Kartoğlu'nun e, engin bir sağlık e, deneyimi var Dünya Sağlık Örgütü'nde. Kartoğlu'nun bağımsız makaleleriyle de sağlık gündeminin nabzını tutmakta olduğunu görüyoruz. Biz de takip ediyoruz yazdıklarını. E, bugün biraz sağlık krizlerini konuşacağız Ümit Kartoğlu'yla çünkü artık Krizler diyor sosyal bilimciler. Gerçekten bir krizden diğer krize geçiyoruz. Artık bir nefes alacak süreyi bile e, bulamıyor gibiyiz e, diye düşünüyorum. Hani bu krizlerin arasında hoş geldiniz demek çok hani sözcüğün tam anlamıyla olmuyor ama hoş geldiniz. E, mer merhabalar, çok teşekkürler, hoş bulduk. Evet, Ümit'in sevgili Ümit sağ olsun İsviçre'den katılmayı kabul etti, bize vakit ayırdı. Sadece Dünya Sağlık Örgütü, tabii Dünya Sağlık Örgütü içinde de yaptığı inanılmaz eğitimler vardır. Ben birkaç tanesine şahit olmuştum. Soğuk zincir konusunda falan çok deneyimli bir otorite. Ama onun dışında tabii karikatürleri, yazıları, kitaplarıyla ümit oldukça donanımlı bir arkadaşımız. Ve bizimle beraber bugün Ayşegül'ün de dediği gibi çeşitli krizleri konuşacağız. Evet Ayşegül, ilk soru hakkı senin. Tamam. O zaman e, sormaya e, başlayayım. E, yine ben Dünya Sağlık Örgütü'nden e, sormak istiyorum. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'un başını çok konuşuyorduk. Doktor Tedros ne diyecek diye böyle ağzının içine bakıyorduk ama o ilgi yavaş yavaş azaldı. E, genelde böyle mi olur e, sağlık krizlerinde? İlgi yavaş yavaş Dünya Sağlık Örgütü'nden azalır mı? Bir de... E, Bununla birleşen bir soru sormak istiyorum. E, Covid-19'da artık e, bayağı uzun bir süreyi devirdi. Covid-19 e, salgını ilan edileli beri. E, de, bu dönemden sizce Dünya Sağlık Örgütü e, de dahil olmak üzere sağlık kamusu niyi öğrendi veya niyi öğrenmesi gerekiyor? Hangi eksik yönünü geliştirmesi gere gerekiyor sizce? Çok teşekkürler e, Ay Ayşegül. Dünya Sağlık Örgütü'nün çok dikkatli biçimde salgının en başında izlendiğini senin de dediğin gibi bu ilginin bir şekilde giderek azaldığı gerçeği var günümüzde. Ben kendi deneyimimden bir örnek vermek istiyorum. 2000 2001 yılları arasında Kenya Nairobi'de konuşlandırılmış ama Güney Sudan'daki süren savaş nedeniyle kurulan Güney savaş nedeniyle kurulan İngilizcesi Operation Lifeline Sudan denen Sudan'a hayat o, o operasyonu gibi e, denebilir. Bu e, bu bir konsorsiyumdu. Bu konsorsiyumun e, sağlık koordinatörlüğünü e, yaptım ben bir yıl. E, düzenli bizim e, sağlık koordinasyon toplantılarımız olurdu. Bu toplantılara 6 büyük e, Birleşmiş Milletleri kuruluşu işte FAO gibi, UNHCR gibi e, mültecilerle ilgili e, kurumlar gibi kurumlar ve, e, ve 40'ın üzerinde uluslararası sivil toplum kuruluşları, işte sınır tanımayan doktorlar gibi katılırdı. Orada ben şunu fark ettim. Herkes aslında bir koordinatör istiyor ama kimse koordine edilmek istemiyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de aslında yüz yüze kaldığı gerçek buydu. Yani herkes Dünya Sağlık Örgütü'nü istiyor, olsun. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün gerçekten dedikleri, önerdiklerini ısrarla ülkeler yapmamakta direndiler. Bugünkü ilgisizlik de aslında bir çeşit yorgunluğun getirdiği bir rehabet diyebilirim. Son günlerde Tedros'un, Genel Başkan Tedros'un söylediği bir şey var. Tedros Tedros bu yıl salgının bitebileceğinden eminim ama birlikte davranırsak dedi. Şimdi mesela bu sözü Tedros'un bütün yayın kuruluşlarında bu yıl salgının biteceğinden eminim diye çıktı. Yani bitebileceğin bitebileceği ile bitmesi iki farklı şey aslında. Yani Tedros hiçbir zaman Salgın bitecek bu yıl demedi. Salgın bitebilir, bunu yapabilecek e, elimizde malzeme, kontrol önlemleri var. Hastalığı tanıyabiliyoruz, tetkik edip bulabiliyoruz nerede olduğunu. E, hastalara yönelik, e, temaslara yönelik neler yapacağını biliyoruz deneyimle. E, tedavisine yönelik geliştirilmiş kullanılan yüzde yüz etkili olmasa bile bir grup ilacımız var elimizde ve her şeyden önemlisi aşı var. Ama bunların doğru biçimde kullanılması gerekiyor aslında. Dünya Sağlık Örgütü hızını, yani salgınla ilgili öneri anlamında hızını hiçbir zaman kesmedi aslında. Yani ben bunu ülkelerin bir anlamda kayıtsızlığına, Veriyorum. Şu anda sanki Dünya Sağlık Örgütü daha az a, önemliymiş gibi bir havanın e, ortaya e, ç, çıkmasında. E, kuşkusuz yani benzer krizlere baktığımızda mesela e, Hebir Nebir olayında, Domuz Gribi olayında Dünya Sağlık Örgütü ilk defa o salgın sırasında bir e, internet internet ortamında salgını yönetmek zorunda e, kalmıştı. Ondan önceki bütün salgınlarda şu andaki gibi bir internet ortamı ya da bir sosyal medya ortamı yoktu. E, daha rahat, daha kontrollü biçimde e, bu işin yönetimi yapılıyordu. E, bir bir döneminde sosyal medyanın çok yaygın olması ve internetin e, çok kullanılır olması Dünya Sağlık Örgütü'nü e, yönetim işinde ve cevap işinde çok büyük sıkıntılara soktu. E, herhangi bir şey e, söylendiğinde, yanlış bir şey ya da eleştirildiğinde günler aldı bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün cevaplaması. Yani o hantal, bürokratik yapı ayak uyduramadı e, bu, bu, bunlara. Benzer bir sorun Ebola krizinde çıktı ortaya. Hatta hatırlarsınız belki Birleşmiş Milletleri o zamanki Genel Sekreter Ban Ki-moon Dünya Sağlık Örgütü bunu bir sağlık krizi olarak adlandırmadan önce acil bir cevap yapılandırılmasına gitti Birleşmiş Milletleri Kuruluşu içinde. Yani Dünya Sağlık Örgütü geç kaldı orada buna cevap vermedi ki bu 2014'te oluyor. Yani bunlarla karşılaştırdığımızda Covid-19 krizine Dünya Sağlık Örgütü aslında iyi bir cevap verdi. Yani o oluşturduğu bu risk iletişimiyle ilgili birim çok yakından takip etti bir sürü şeyi. Ama tabii kuşkusuz şunu da göz ardı etmemek lazım. Dünya Sağlık Örgütü sonuçta bütün dünyadaki e, mevcut ülkelerin üye olduğu ve bu ülkeler tarafından nasıl çalışacağı e, belirlenen bir kuruluş. Yani işin içinde başka politikalar var. E, yani ülkeler arası olan bunların hepsi Dünya Sağlık Örgütü'ne yansıyor tabii. Yani bu Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yarattığı Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkıyoruz, e, krizi... E, herkes hatırlayacaktır bu bununla ilgili. Gerçi yeni yönetimle tekrar geri dönüş oldu ama e, ve Dünya Sağlık Örgütü'nün e, yani tamamen bağımsız bir kuruluş e, havasında bütün politikalardan arındırılmış e, ülkeleri eleştirilmesi, ülkeleri eleştirmesi ne yazık ki mümkün değil açık açık. Yani böyle bir şey ee, onun ne yapısında ne e, anayasasında yani böyle bir şey mümkün değil. Ama yani bütün bu e, sıkıntıların, e, sınırlandırmaların bir şekilde e, yani akıllı söylemlerle kırılması gerekiyor. E, Tedros bunu birkaç sefer çok başarılı şekilde yaptı aslında. Ama yine çok az e, rezonans geliyor e, ü, ü, ülkelerden bununla ilgili. Bunun en güzel örneğini Brutland yapmıştır. Evbirine e, e, bir e, krizi sırasında e, sıkıntı yok özür dilerim SARS krizi sırasında oluyor bu. E, informal kanalları kullanarak e, Çin'in salgınla ilgili açıklama yapmak e, durumuna getirmiştir Burkland mesela. Bu e, Dünya Sağlık Örgütü'nün klasik diplomasisinin çok ötesinde bir şey. E, yani bununla da ilgili aslında Dünya Sağlık Örgütü'nde şey çalışmaları var. E, hem asamblede e, gerçekleşti geçen yıl. Bu önümüzdeki asamblede de bunlar konuşulacak. Yani bu işin daha iyi yönetimine yönelik nelerin nasıl yapılması lazım mının çok detaylı biçimde tartışılması gerekiyor kuşkusuz. Peki Ümit Ayşegül'ün sorusunun ikinci bölümü Dünya Sağlık Örgütü dışında ülkeler yani küresel olarak gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler neler öğrendiler sence? E, aslında e, hani ortada bir sürü aksaklık e, deneyim kazandı ülkeler, aksaklıklar var. Bunlar saptandı. Bunlara göre önlemler alınacak. Ben çok iyimser değilim. Çok büyük dersler çıkartıldığı konusunda ama e, sen ne diyeceksin bu ülkelerin e, öğrendikleri ve öğrenmek istemedikleri konusunda? E, teşekkürler Selim. Ben senin bu tespitine katılıyorum aslında. Bu e, ülkelerin çok fazla bir şey öğrendiği kanısında değilim gerçekten bende. Çünkü şu anda e, salgınla ilgili e, örneğin önlemlerin e, kaldırılmasına yönelik e, yapılan girişimler aslında bunun e, en güzel örneği bir şey öğrenilmediğinin e, salgın bütün hızıyla devam ediyor aslında. Yani şu anda Omikron için örneğin her ne kadar, yani bu da doğru değil yani hafif lafı getirildi ortaya. Ve bu çok yanlış kullanıldı. Şu anda bir sürü ülkede, bir sürü ülkede Türkiye dahil günlük ortalama ölüm sayıları omikrondan daha öldürücü olan öbür varyantların üzerine çıkmış durumda. Yani durum böyleyken e, mesela test politikasının tamamen çok farklı bir e, noktaya getirilmesi, e, ne bileyim işte Türkiye'de HESCOT'u yurt dışındaki e, COVID aşı sertifikalarının e, sorulmaması e, art, artık, e, bakanın dediği gibi yani maskeleri cebe koyalım e, söylemleri, söylemleri çok tehlikeli söylemler e, bu, bu, bunlar. Çünkü hala devam ediyor. E, yani bu, bu, bu konuda ben birkaç yazımda sözünü etmiştim. E, tekrar ünlü halk sağlığı profesörü Profesör e, Biknel'i Amerikalıdır bu e, e, anmak istiyorum burada. E, Biknel halk sağlığını şöyle tarif ediyor. Halk sağlığı diyor kimin ne zaman ve ne derece sefaletle öleceğine karar verme bilimi ve sanatıdır diyor. <gülüyor> ve şöyle söylüyor ondan sonra yani şunu düşünebilirsiniz diyor. Aslında bunun sanki kimin daha uzun ve daha az sefaletle ve daha mutlu bir hayat yaşayacağına karar verme sanatı ve bilimi diyebilirsiniz buna diyor. Ama diyor yöneticiler bu ikinci yani kim daha uzun yaşasın kim daha mutlu yaşasın. E eforuyla bir hak sağlığı uygulaması yaptıklarında diyor, işleri yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarında diyor, insanları öldürdüklerini unuturlar diyor. Evet. Yani şu anda aslında ülkeler aynı Biknel'in dediği bu duruma girmiş durumda. Yani sanki ölümlerin yüzü yok, canı yok, yani bir Bunlar bir rakama dönüşmüş durumda ve bütün bu önlemleri bir garip kaldırdığınızda yani bir çeşit orman yangını bir şekilde sürüyor. Sağda solda yeni e, alevler çıkıyor, oralardan e, yayılıyor ve siz diyorsunuz ki gözlem kulelerindeki görevlilerin işlerine son verdik artık. Yani yanan yansın e, bir yerde duracak bu bir şekilde diye. Tedros'un dediği şu var aslında, çok doğru. Yani bu iş diyor bitecek. Bitecek ama kendi biteceği için değil, biz istediğimiz için bitecek bu diyor. Biz istemezsek bitmez bu diyor. Yani bunu istemek lazım. Yani bu açıdan, yani bilemiyorum bu salgın olaylarında hani şey, Söylenir ya hep işte salgına hazırlıklı olmak, hazırlıklı olmak diye. Yani bu Covid-19 aslında ülkelerin böyle bir salgına hazır olmadığını ortaya çıkaran bir şey. Bununla ilgili birkaç uluslararası yapılanma var. Ülkelerin sağlık krizlerine cevap verme, hazırlıklarını değerlendiren, bunların en büyüğü, en bilineni ee, mesela Amerika'yı en üstte e, tutmuştu. Hazırlıklı olma açısından. Aynen. Mesela Vietnam 60'cıydı. Güney Kore aşağılardaydı. Yani gerçek hayattaki e, olayın tecellisi böyle olmadı. Yani Amerika mesela çok kötü bir ders verdi. Hazırlıklı olmadığını kanıtladı. Ee, yani bu tip yani bu, bu, bu gerçek aslında bu tip kurumların da sağlık sağlık krizlerine yönelik e, hazırlıklarının nasıl yani farklı biçimde değerlendirilmesi konusunda da bir, çek bir şekilde dersler çıkarttı. E, evet. yani ki ke keşke daha e, yani olumlu e, bak bakabilsek ki geleceğe bununla ilgili. Yani ben ben gerçekten epey epey endi endişeliyim hala. Haklısınız. Peki bu programda biliyorsunuz müzik araları da var ilk müzik arası evet. e, Yeni Zelanda'da. Şimdi neden Yeni Zelanda'dan Yeni Zelanda'dan bir parça? E, başlangıçta bu e, salgını iyi yöneten ülkelerden bir tanesi Yeni Zelanda evet. ama son zamanlarda bir takım artışlar var. Ağustos e, aylarında artışlar var, önlemler var. E, Onlar daha henüz kaldırmadılar ve parlamentosunun önünde. Üç haftadır protestolar yürütülüyormuş yani. Eskiden yoktu bunlar Yeni Zelanda'da. E, uyum içindeydi toplum. E, ve aynı e, işte Kanada'da gördüğümüz gibi, Avrupa'nın çeşitliliği kentlerinde gördüğümüz gibi e, üç haftalık bir e, süren bir, bir, bir grup protesto ediyor e, önlemleri. işte özgürlüğümüzü isteriz falan diye demokrasi istiyoruz diyorlar sloganları doğru. E, ve onların söyledikleri bir şarkı var. Bu aslında yerlilerin bir şarkısıymış, aborijenlerin. Patka Maori Club diye bir e, grubun söylediği şarkı. Şimdi o Yeni Zelanda'daki e, önlemleri kaldırın. Gruplarının söylediği parlamentondaki şarkıyı dinleyeceğiz. Farsın adı Poi E parça parçanın adı Patka Maury Club'dan dinledik Yeni Zelandalı grup ve onların bu şarkısı Yeni Zelanda'da bu aşıyla ilgili COVID önlemleriyle ilgili protestolarda dillendirilen bir şarkıymış parlamento önünde. 4 Mart 2022 95.0 aşık radyoduyuz. Önce sağlık programında konuğumuz dolaşan Dr. Ümit Kartoğlu kendisiyle geldiğimiz noktayı pandemiyle ilintili öğrenip öğrenmediklerimizi konuşuyoruz. Bir hemen bir parantez açmama izin verin lütfen. Ukrayna'ya bir şey soracağım. Ee, yine e, bu e, bütün o bitenler başladığında, işte 8. gün bugün, e, hemen e, gördük işte yer altında e, metro istasyonlarında e, sığınan, sığınan insanları. E, çok azında maske var e, ama bildiğim kadarıyla izlerken ben de biliyordum daha önceden. E, Ukrayna'da e, Avrupa'nın en fazla aşı karşıtı akımları oradaydı. Ve aşılama oranları tam aşı dediğimiz iki doz aşı en azından. Yani rapel dozları hiç söylemeyeyim. Yüzde otuz beşin üzerine çıkmıyor Ukrayna'nın aşılanma oranı. Bütün bu olup bitenler ve gördüklerimiz, izlediklerimiz Ümit nasıl bir gelişme bekliyorsun sen en azından Covid açısından? Yani... yani... Bu e, krizle ilgili e, tamam senin dediğin doğru yani Ukrayna'nın e, aşılama oranı e, oldukça düşük ülkeler yani Ukrayna aşılama oranı oldukça düşük ülkelerden biri aslında dünyada ama tabi e, savaş nedeniyle insanların sığınakta olması. Ee, gibi yani insanlar can derdine düştüğü zaman e, risk algıları farklı noktaya gidiyor tabi yani hayatta kalma daha önemli olduğu için e, yani daha anlaşılır bir şey. O, o durumda e, maske takmaması kişinin ya da onu düşünememesi ni anlamak biraz daha biraz daha mümkün aslında. Tabii bu e, Ukrayna ve Rusya e, krizinde yaşanan çok farklı sağlık sorunları e, olacak aslında ama bu bu noktada e, yani şunu söylemek lazım her işin başında e, savaş bir hak sağlığı sorun Aslında Aslında yani insan hayatını tehdit eden her şey hak sağlığı sorunu de hak sağlığı sorunu bu anlamda, yoksulluk da bir hak sağlığı sorunu ve dolayısıyla savaş da yani gerekçesi ne olursa olsun savaşta bir hak sağlığı sorunu bunu bir kere çok açık biçimde ortaya koymak lazım. Ama hak sağlığında şöyle bir şey de var yani bir olayla uğraşırken o olayın altta yatan gerçek nedenleriyle asıl uğraşmanız gerekir. Yani bugün bir çocuk beslenme bozukluğu nedeniyle malnutrisyona girdiğinde malnutrisyon o sorunların bir manifestasyonu aslında. Yani o çocuğun malnutrisyonunu tedavi edebilir, onu tekrar hayatına kavuşturabilirsiniz ama bu başka çocukların benzer nedenlerle malnutrisyona girmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu bir hak sağlığı yaklaşımı olmak zorunda. Yani soğan gibi mesela işte en dıştaki şeyini çıkartmanız lazım. Onun altına bakmanız lazım. Bir tane daha, bir tane daha. Yani soğanın cücüğüne kadar gitmek gerekiyor bu konuda aslında. Buna hak sağlığında biz yani beş neden dediğimiz bir yaklaşım bu. Sürekli yani şu oldu. Peki neden? Onun bir cevabı olduğunda ona soru soruyorsunuz. Peki neden diye. Çünkü getireceğimiz önlemler Getireceğiniz yaklaşımlar bu olayın düzelmesine yönelik bu altta yatan nedenlere bakmak zorunda. Benim değerlendirmem yani savaşları haklı çıkartmak anlamında söylemiyorum bunu ama Ukrayna'da yaşanan olay şu anda ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni kışkırtıp büyüttüğü ve Rusya'nın hiçbir şekilde işgalle karşılık verdiği emperyalist bir e, paylaşım savaşının bir cephesi aslında. E, yani bununla ilgili e, bu, bunu, bununla ilgili e, örneğin NATO'nun doğuya ilerlemeyeceği tarifleri, Minsk anlaşmaları e, gibi şeylerin hiçbirinin yapılmadığı ve inatla e, olayı bu noktaya getirdiği gibi gerçekleri Göz ardı etmememiz lazım. Buna yönelik verilen verilecek cevap cevaplarda da e, bu nedenleri göz ardı ederek e, yapılacak her türlü cevap bir anlamda kriz kontrolünden e, zarar kontrolünden öteye gitmeyecek. Kuşkusuz bunları eleştirmek anlamında söylemiyorum. Mesela Dünya Sağlık Örgütü e, bu krize yönelik. E, tam miktarını hatırlayamayacağım şimdi e, birkaç milyon dolarlık bir paket e, o oluşturdu ve yardım malzemelerini e, dün Polonya'ya ulaşmıştı e, Ukrayna'ya geçirilmek üzere. Bunlar yapılacak yapılmak zorunda tabii e, ama mesela onunla ilgili çok e, komik şeyler de duyuyoruz tabii işte Dostoyevskiler, Tarkovskilerin yani filmlerinin yasaklanması, televizyon kanallarının yasaklanması gibi. Bu bana şeyi hatırlattı, hatırlarsınız belki Güney Afrika'daki evet. ayrımcı rejim sırasında bir ara Güney Afrikalı bilim insanlarının, doktorlarının makalelerinin dergilere kabulüne kabulü durduruldu yara şimdi bu, bu da buna benzer bir şey gibi geliyor bir an için ama şimdi Güney Afrika'daki durum şöyle çok farklıydı o krizde Güney Afrika'da ki tabipler Birliği siyah ve e, siyahi yani karışık olan e, doktorları örgüte almamaya başladı Hı. ve bu e, siyah hekimlerde Namda diye bir Alternatif kuruluş kurdular. Ve bunların çağrısı üzerine işte Lancet dahil bütün büyük dergiler e, bu olayı protesto etmek için ve siyah hekimleri birlikte tek örgütle toplanmalarının e, zorunluluğunu anlatmak için e, Beyaz hekimlerden yani hekim, e, Güney Afrika Tabipler Birliği'nden e, gelen makaleleri kabul etmemeye başladılar. Yani editorial red, daha masadan hiçbir şekilde değerlendirmeye girmeden. Bu olayın bir aslında detayına, alttaki sebebine yönelik getirilen bir önlem. Yani bu Tarkovski'nin filmlerinin sitelerden dan farklı bir şey. Sanki şey gibi geliyor bana yani öyle bir ikiyüzlülük ki aslında bu aslında Batı sanki kendi yapmadığı işgale karşı çıkıyor. Yani kendi yaptığı işgaller okey ama ben yapmadım başkası yaptı olunca o, o kötü oluyor. Ben burada işgale savunmuyorum. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hı. Batı'nın bu konuda daha dürüst davranması gerekiyor. Yoksa örneğin yeni çıkan son bir karar Ukrayna parlamentosu vatandaşlara ait mal varlıklarına el kovulmasına ilişkin kanun çıkarıyor. Buna mesela başka ben de ülkelerde yaşandı böyle şeyler. Bunların ne acılar, ne sıkıntılar yaratacağını hepimiz biliyoruz. Yani bunlar soruna çözümler değil aslında. İşte Polonya'da trenin durdurulup Alman polisi tarafından Afrikalıların indirilmesi gibi ee, ve yani komik Türkiye'de de söyleniyor bu NATO'nun yalnız e, bir askeri örgüt olmadığı konusunda sözler var yani sanki NATO kültürel bir kuruluşmuş gibi e, bizim muhalefet partileri de böyle konuşuyor yani e, bu, bu gerçekleri hep göz önünde tutmak lazım şimdi sözü burada yani bu gibi durumlarda nelerin yapılması lazım bu açıların en aza indirilmesi için hak sağlığına düşen görevlerle incelerken e, tekrar e, Güney Sudan'daki e, görevle ilgili birkaç anıma dö dönmek istiyorum. E, Güney Sudan'da, pardon Kenya'da Güney Sudan sınırına çok yakın Loki Choki havaalanının bir airstriptir bu e, Birleşmiş Milletlerinin kurduğu e, o, orada bir kamp vardı. Her akşam, her akşam e, güvenlik toplantıları olurdu ve e, bu konsorsiyumun e, konsorsiyumda çalışan eski istihbarat e, birimlerinden e, yani emekli e, ya da ayrılmış e, bu konsorsiyum için konsultanlık yapan e, personel olmuş olan e, strateji uzmanları tarafından işte Sudan ordusu nereye saldırabilir, nerede olabilir? Oradaki insanlar oradan kaçmaya kalkarlarsa ne tarafa giderler? İşte nerede dururlar, nerede konuşlandırırlar kendilerini, nerede kamp kurarlar gibi bütün senaryolar tartışılır ve konsorsiyumdaki her bir kuruluşun işte kimisi yiyeceklerle ilgili uzman, kuruluş, kimisi sağlıkla ilgili, kimisi psikolojik danışmanlıkla ilgili onların kapasiteleri doğrultusunda e, senaryolar oluşturulurdu. Yani mesela de denirdik ki falanca noktasına e, gelecek olan çocuklar için işte bulaşıcı hastalık riski var, e, işte su kuyuları çakmamız lazım oraya, bu suların arındırılması için işte iyot, e, tedavisi için şunların oraya getirilmesi lazım. Bu çocukların e, sıkıntı olarak bir tek kızamıkla aşılanmaları yeter. Mesela BSC aşısı, verem aşısı yapmanın gereği yok böyle bir durumda. Difteri boğmaca tetonu aşısıyla uğraşmanın gereği yok. Yani salgın çıkabilecek ne var? Çocuk felci var, kızamık var. O zaman bu iki aşının orada yapılması lazım. Bu insanların beslenmeleri lazım. Oraya kamp kurulurdu mesela. Bütün bunlar getirilirdi. Bu izleniyor ve olmuyor mesela böyle bir atak olmuyor. Ya da insanlar o koridora değil de başka bir koridora gidiyorlar. O zaman mesela bütün o kurduğunuz o yapı oradan kaldırılıp başka yere götürülürdü. Benim bir yılım böyle geçti Güney Sudan'da tamamen. Ve tabii bu e, götürdüğünüz hem besin maddeleri hem ilaçlar hem aşılar bunlar hep son kullanma tarihi olan şeyler ve korkunç bir ziyan var aslında e, vardı e, o, o noktada e, bu bu tip e, işlerin e, düzeltililbilmesi için e, yani do, do, dolayısıyla yani böyle bir krizde tabii çocuklar yani metroda doğacak hasta hatta son bir e, haber vardı e, hastanenin e, yani olası olarak vurulmasına karşı, gerçi vurulmaması gerekiyor tabi. E, karşı bütün e, yeni doğan servisini e, sığınaklara taşımışlar Yani ne yazık ki bu gibi e, krizlerde e, sorunu sorunu yaşayan en yani hayatını kaybedenlerin ötesinde tabi çok acı. E, Normal, halktan insanlar. Peki, Ayşegül güzel bir şey soracaksın galiba. E, müziğe geçeceğiz zannediyorum. Sadece bir ah. ekleme yapmak istiyorum. Ben de e, bir hekim olarak e, ekleme yapmak istiyorum. Doğrusu ben bu türlü konularda hiç makro politik, politik bakmam. E, ölen çocuklar hangi taraftaysa benim kalbim onunla dayanışır. Ondan dolayı hani kalp bende e, doğrusu işgal edeni haklı görmem. Haklılığını da aramam. Ee, buna dolayı hani ben kalben Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki bu istila girişimine amasız bir kararlılıkla reddediyorum, kınıyorum. Çünkü gerekçe ararsak istilaya buluruz, her ülke için buluruz ama e, burada e, doğrusu... Hani Ukrayna'daki çocuklar e, metrolarda doğarken ben tabii doğacak diyemiyorum mesela e, doğarken doğrusu bunun çok büyük bir insanlık krizi olduğunu düşünüyorum. Bugün de Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasına biraz baktım. E, orada da ciddi bir mülteci krizinin kapıda olduğunu e, söylüyordu. Yani e, çok üzücü e, bir hekim olarak işi yaşatmak olan biri olarak daha da üzülüyorum buna ve kesinlikle savaşların normalleştirilmemesi ve hiçbir gerekçenin e, aranmaması gerektiğine inanıyorum. Ben e, Ayşegül senin bu söylediklerine katılıyorum. Ben yani biraz olayın e, altındaki nedenlere bakarken işgali, savaşı haklı çıkartma anlamında ba bakmadım. Ama e, bu tip sorunlarda bununla ilgili savaşırken, yani savaşa karşı olmak her halükarda evet. Hiçbir şekilde e, savaşı başlatan taraf haklı bile olsa, bu bir kurtuluş savaşı bile olsa e, savaş insanlık için her zaman trajil getiren bir olaydır. Ben buna kesinlikle katılıyorum ekim olarak. Kurtuluş savaşları insan, harç tutuyorum ben. Vatanını savunabilir insan. İnsan, insan hayatının ee, en ön planda olması gerektiğine yürekten inanıyorum ben ama e, manipülasyon örneğinde verdiğim gibi bunu bir şekilde bunun yaralarını sarabilirsiniz ama bu ileride e, benzer savaşların çıkmayacağı benzer işgallerin olmayacağı anlamına gelmez o zaman insanlığın bir anlamda da bu savaşın altında yatan nedenlerle uğraşması gerektiği Min altını çizmek için ben bunlardan e, söz ettim. Yoksa e, yaşanan acıları hiçbir şekilde haklı çıkartma gibi bir niyetim yok. Yani olayı e, biraz daha detaylı bir anlamda da görmek savaşa karşı olmamayı gerektirmiyor aslında. Peki madem göçmenlerden konuştuk, bir parça göçmenlere ait parça. O'yı yuva, Voi'den geliyor, refüji. 4 Mart 2022, önce sağlık programındayız açıklardığı 95.0 ve konuğumuz Doşan Doktor Ümit Kartoğlu ile söyleşimizin son bölümü. Bu bölümde de isterseniz biraz Türkiye'deki aşılama politikaları ama esas Türk aşılarına bahsedelim. Ayşegül sen biliyor musun aile hekimleri arasında, aile sağlık merkezlerinde, örneğin Kadıköy'de ben sorduğum zaman kimsenin talep etmediğini ve Türk hiç uygulamadıklarını söylediler. Bilmiyorum senin duyulmaların nasıl oradan da Ümit'e geçelim e, Türk Havak'la ilgili ne oldu ne bitiyor ne biliyoruz ne bilmiyoruz. Hiç gündeme olmuyor şu anda en azından onu söyleyebilirim. Evet, yok. Yani bir tanem çünkü bu enfodemiyle ilgili çalışmalarda ya da aşı olmayı reddedenler ben Türk aşısının çıkmasını bekliyorum diyorlardı ama o konuda bir, bir şey olmadı galiba. Evet Ümit ne diyorsun Türk Havak için? Biz bir şey bilmiyoruz yani, o konuda sen biliyor musun? Yani de ben, ben de benim de sizden daha fazla bir şey bilmem pek mümkün değil aslında. Ee, yani bütün bildiğimiz bakanın e, söylediği e, parça parça şeyler. Onları bir araya getirip bulmacayı e, bütünleştirebilir miyiz? Olayı anlayabilir miyiz de geçiyor hayatımız. Bütün Covid pandemisi boyunca böyle geçti. Bu aşı konusunda da böyle oldu aslında. Bu yani bir de şu var tabii, Türkiye'deki aşı oranlarına baktığınızda bakan ısrarla 18 yaş üstünden ki nüfusa oranlayarak söylüyor ve dolayısıyla yüksek oranlar çıkıyor ortaya. Ama bu bir gerçek ki bunu hepimiz biliyoruz. Çocuklar da yani 15 yaş altı da COVID oluyor. Onlarda da hayatı tehlikeler söz konusu. Yani bunun bütün dünyada genel nüfusa tılandırılması gerekiyor. Öyle baktığınızda Türkiye'de 2 e, doz aşı olmuş %62 civarında bir kitle var. 3 doz aşısı olan %32 Türkiye'de. Tabii bunun içinde şeyleri bilmiyorum. Yani 4 doz aşı olan ya da üstü olanlar %10 civarında. Türk Devletleri Birliği geçenlerde bununla ilgili bir açıklama yaptı. E, yani Sürekli bakan şey mesajı vermeye çalıştı. İşte aşı demek Türk -Ovak. Yani aşı yazılır, Türk okunur. E, havalarında e, bir e, kampanyayla e, bu işi yaptılar. Fakat hala, hala e, bununla ilgili bilim insanları e, detaylı verilere ulaşmış değil. Hep hala olay yani ben bakanım, benim söylediğime güvenin e, misali devam eden e, bir, bir, bir yaklaşım e, kuşkusuz bir, bir grup yani ben e, Türk aşısı bekliyorum diyenlerden bir grup olmuştur mutlaka T tabii. ama genelde e, aşılama sayılarına baktığınızda Türkiye şu anda korkunç düşük bir e, aşılama sayıları yaşıyor e, yani yüz binin altında 50 binin altında e, aşılı, günlük aşılama oranları var. Tamam bunun hala çok yüksek devam etmeyeceğini biz de biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ama e, çok feci bir şekilde düşmüş durumda e, aşılama oranları. E, bu, bunda tabii e, bu bakanlığın yaptığı e, doğru bilgilendirmeme e, o olayı ee, çok sorumlu aslında. Evet. Peki e, Türkuat böyle e, az bir süremiz kaldı 9 dakika kadar. Bir, bir parça bu bilim mesel e, söylevler ve enfodemi yani bu yıllardan beri aşı karşıtı, farklı aşılar konusunda da e, aşı oranlarının attırılmasının önünde ciddi bir engel Farklı nedenlere bağlı olarak farklı kültürlerde aşı karşıtları seslerini yükseltiyorlar. Hatta sosyal medyayı aşıya taraftar olan aşıyı savunanlardan çok daha iyi kullanıyorlar. Ama böyle bir pandemi sürecinde belki bir şekilde bunlar alt edilir, susturulur, sesleri azaltılır diye düşünürken tam aksi oldu. Enfodemi ve bu aşı karşıtları enfodemi ve aşı karşıtları daha da yaygınlaştı, daha da belirgin oldu. Bu konuda ne diyeceksin? Yani Bu konuda herhangi bir şu yapılırsa eğer bunun üstesinden gelinir gibi bir düşüncen var mı? Ya çok özel bir reçetem olmamakla birlikte Sağlık Bakanlıkları'nın bunun örneklerini veren ülkeler var çünkü infodemiyle ciddi biçimde uğraşması lazım. Türkiye'de ne yazık ki bununla hiç uğraşılmadı. Hiç uğraşılmadı. Ee, olay, olay tamamen e, sosyal medyada aşıyı e, savunan, sesini yükselten bilim insanlarıyla tamamen bu işe karşı söz eden insanlar arasındaki laf savaşına dö döndü olay tamamen. Yani bakanlık hiçbir zaman bu olayla ilgili bir taraf olup bilimin tarafını savunan, açıklayan bir ifadesi, bir görüşü hiçbir şekilde o olmadı. Yurt dışında bununla ilgili ve dolayısıyla yani insanlara risk algısı konusunda düzgün bilgi verebilmekle verebilmeye yönelik Danimarka'da, Finlandiya'da çok başarılı uygulamalar var. Örneğin de Danimarka'daki yani bir kurulu sağlık bakanlığında her hafta istisnasız salgın boyunca her hafta risk algısıyla ilgili bilgi e, verdi. Ve Danimarka'daki bütün önlemler, işte hangisi kaldırılacak, hangisi getirilecek, nasıl, kim neye uyar e, hesapları tamamen bu tip çalışmaların e, sayesinde oldu. Ve bu ülkelerde e, bakanlıklar ve yönetim e, infodemiye karşı çok sert e, biçimde taraf olmuş yönetimler bunlar. Yoksa her ülkede var bu. Her ülkede var çıkıyor. Yani tarih boyunca da vardı. Tarih boyunca da vardı. Ama bunu sorun yapıp halka da bunu doğru anlatmak gerekiyor. Şeffaf olmak gerekiyor. Bilimin tarafını tutmak gerekiyor. Bunları ne yazık ki yaşayamadık Türkiye'de. Yani Türkiye'de yaşamamız pek şaşırtıcı olmadı. Ee, hani Bilime e, yetkililerin ne kadar inandığı tartışılır. Ee, verdiğin ülke, Danimar, örnek Danimarka falan diye. çok farklı skandal ülkeleri. Tabii tabii. Onların e, hani konuya yaklaşımı bilimsel sadece aşı konusunda değil, başka konulara da toplumsal olarak daha bir e, bilinçli. Bir de tabii yönetime hükümetlere olan güven konusu. Sanıyorum tabii, ülkelerde e, herhalde e, bizden ya da e, gelişmekte olan diğer ülkeler ve hatta bazı Avrupa ülkeleri işte İtalya gibi Fransa gibi Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleri oradan da daha fazla herhalde. E, evet peki son bir soru bilmiyorsun biliyorum bil, nereden bileyim Salgın nasıl biter? E, bu, bu sorulur belki ya, genelde ama e, ne diyorsun bu konuda? Salgın nasıl biter yani klasik şey var ya yani, bitmemiş salgın yoktur gibilerinde e, kuşkusuz salgın bir şekilde bitecek tabii. E, ben Tedros'un sözünü tekrarlamak istiyorum. Yani bu salgın e, gerçekten elimizdeki bütün e, araçları düşündüğümüzde bitmesi mümkün. Ama bunu bizim istememiz lazım. İstemek derken birlikte çalışılması lazım. Yani kimse hiçbir ülke... ama kendi başına aldığı kararlarla saldığını kendi ülkesi için bitiremeyecek aslında evet. bunun birlikte bitmesi lazım bunun için bu da şey değil tabi yani A Danimarka kaldırdı İspanya kaldırdı bir biz de maskeyi kaldıralım birlikte e, iş yapma bu değil tabi burada en önemli olan şey hala e, aşıların e, adil dağıtılması ile ilgili sorun aşılamamış durumda hala. Dünyada e, testlerle ilgili mesela işte test politikaları de değişti değiştiriliyor e, salgın devam ediyor test etmiyorsunuz evet. yani nasıl, nasıl nereye gittiğini bilmeyeceksiniz tabi yurt dışında yapılan test politikası değişiklikleri çok fazla fark etmiyor çünkü hızlı antijen testleri mevcut o ülkelerde Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de gidip alamıyorsunuz mesela. Kendiniz bakamıyorsunuz. Yani biriyle temasta bulundum diye kendinizi kontrol edem edemiyorsunuz. İlla semptom ortaya çıksın diye beklemek zorundasınız bakanın dediğine göre. Bunlar o, e, sıkıntı o, yaratıyor tabii. Tabii hızlı antijen testlerinin devreye girmesi gerekli. Ancak burada bir sorun var. İnsanların batıda olduğu gibi e, alıp kendi evlerinde bakmaları ve e, pozitif çıktığı zaman işte e, hem sisteme girmeleri e, sayısal olarak değerlendirmeleri için gerekli hem de bilinçli bir şekilde işte e, e, <gülüyor> <sen kuraların, gülüyor> bunu ya. yapmayanlar var Türkiye'de ben biliyorum. Evet, evet. Yani antijan testi pozitif çıkıp ben çift maske taktım işime devam ederim diyenler var. Böyle bir sakınca var yani bu da göz ardı edilmemeli herhalde diye düşünüyorum. Bizde sayısal değerlendirmeler yapılırken testler kime yapılıyor bilmiyoruz biz. Şu kadar test yapıldı bunun için şu kadar pozitif çıktı ama zaten evet. o yapılan testlerin belki yurt dışına gitmek için e, test yaptıranlar var. Meraklı olduğu için parasını veririm ben yaptırırım abi deyip de her hafta test yaptıranlar var herhangi bir risk olmadığı evet, halde. Evet. Bütün bunlar işi iyice karıştırıyor yani pozitif oranını düşüren şeyler bunlar aslında. Evet. Böyle bir sakınca var yani gerçek tabloyu hakikaten bilmiyoruz biz tek korkum, endişem benim. Hani bu çok daha ölümcül mortalite oranı çok daha yüksek bir enfeksiyon söz konusu olsaydı bu tablo çok daha ağır olurdu ve çok daha büyük bedeller ödenirdi diye düşünüyorum. Ki öyle olmadı. Evet yani epey bir süredir yeni bir varyandan söz edilmiyor ama tabi bu risk ortadan kalkmış durumda değil. Çünkü bütün dünyada her şeye rağmen epey hızlı bir yayılım var hala. Yani bu yeni bir varyanta gebe her an için. Tabii ve bakıyorum bir ara Avrupa, bu Omikron'la beraber Avrupa ülkelerinde ciddi bir artışlar olurken hani Hindistan, Asya ülkeleri falan buralarda çok fazla bir bildirim ve artış göremiyorduk. Ama son birkaç günden beri Hong Kong evet. filan o civardaki ülkelerde, Güneydoğu Asya ülkeleri oldukça ciddi artışlar var ve durum oralarda hiç de iyi gitmiyor. Peki, Ümit çok teşekkürler katıldığın için uzaklardan. Ben evet, teşekkür ederim. Sağ ol, bu çok önemli bilgiler için. Son bir parça LP grubundan gelecek Lost on You. Ümit tekrar teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları efendim. hoşça Hoşçakalın. Aşık. Teşekkürler. Sağ ol, tekrar teşekkürler, sevgiler. Hoşçakalın, çok çok teşekkürler. teşekkürler, sağ ol.